Değerli Burç Efendi dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar. Bugün çok değerli bir kari abimizle birlikteyiz. Cemal Bozay kendileri yıllarca Sümbül Efendi, İstanbul Sümbül Efendi Camii'nde müezzin olarak görev yaptılar. Efendim daha önce de Kur'an'ın gölgesinde programına gelmiştiniz. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir Kur'an-ı Kerim. Evet. Okuyacağım Allah nasip eder. İnşallah. Nereye okuyalım hocam? Rahman suresinden birkaç ayeti Evet. okuyacağız. Evet. Cemal Bozay hocamız Rahman suresinden okuyorlar. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذب قل إنسان من صل صالك be ay ala irb bikum matukaliban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 rikal <Sessizlik> a'lam ali vel evet Cemal Bozay hocamız Rahman suresinin 12 ila 28. ayetlerini okudular. Okunan ayeti kelimelerin mehalini veriyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Orada meyve çeşitleri salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? O, hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? O, iki denizi salıverdi, birbirine kavuşurlar. Fakat, aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Yerin üstünde olan herkes fanidir. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Evet, mealini verdiğim ayeti kerimeler Rahman suresinin 12 ila 28. ayetleriydi. Evet hocam, Rahman suresinden okuduğumuz yerlerin meali böyleydi. Sizin bir de ilahi okumalarınız vardı. Onlardan da bahseder misiniz? Şimdi Amir hocamızdan öğrendiğimiz ilahilerden bir tane bir de benim kendi bir ilahim var. Kendi sözleri, makamı, bestesi, güftesi bana ait. Evet hocam onları da dinleyelim. Bir, bir dostumuzun benim bu hale gelmemde maddi manevi yardımlarını eser bir iş adamının hanımı rahmetli oldu. Kızı geldi elime öptü dedi ki Hafız amca ne olur anneme bir ilahi yaz dedi. Bir saatin içerisinde bir ilahi yazdım onu da okuyacağım Burç FM dinleyicilerine. Buyurun hocam. Ey yolcular, ey yolcular Yol Muhammed'in yoludur Ey yolcular, ey yolcular Yol Muhammed'in yoludur Bahçenin gülü kokmaz, gül muhammedin gülüdür. Her bahçenin gülü kokmaz, gül muhammedin gülü. Nerede baban aynı yere sende giden Hak yolunu tarif eden Yol Muhammed'in yoludur Doğru yolu tarif Yol Muhammed'in yoludur Evet Helal eyle Helal eyle Annem Hakkın helal eyle Dokuz ay rahminde kaldım Tüm gücümü haktan aldım Senin için oğul oldum Annem hakkın helal eyle Helal eyle helal eyle Babam hakkın Hakkın helale eyle Göğsünden süt verdin bana bende de doydum kana kana Kurban olsun bu can sana Annem Hakkın helale eyle Helal eyle helal eyle Babam hakkın helal eyle Beşikite salladın beni Duayla büyüttün beni Özlemişim gül sineni Annem hakkın helal eyle Helal eyle helal eyle Babam hakkın helal eyle Yavrum Kur'an o kutbana Kurban olsun annem sana Ezrail kıydı bu cana Yavrum hakkım Helal olsun Helal olsun Helal olsun Canım hakkım Helal olsun yavrularım Ben gelemem Gelip sizleri göremem Öldüm artık ben dönemem Yavrum hakkım Helal olsun Helal olsun helal olsun kuzum hakkım Helal olsun hafız cemal Sana n'oldu sarardı gül benzin soldu ''Kara toprak mezar oldu, annem hakkın helal eyle, helal eyle, helal eyle. babam hakkın helal eyle.'' Evet, kendi besteniz, güfteniz size ait, bestesize ait ne kadar güzel... İnşallah e, annelerimiz de haklarını helal ederler. Evet. E, anne hakkını ödemek çok kolay değil, değil mi Cemal evet, abi? Evet. Anneler cennet annelerinin ayakları altında. Evet, o kadar önemli. Kur'an-ı Kerim'de Bismillah la tushiku bihi bil Önce Allah'a ibadet edin. Şirk Sonra Yüce Yaradan'a şirk koşmayın evet. ve anne babanıza iyilik yapın. İyilik yapın. Evet Cemal Hocam Kur'an öğrenirken ve öğretirken yaşadığınız tecrübeler var mı hatırladınız? Vallahi şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir, öyle bir ilahi manzume, öyle bir ilahi kanun ki yani e, yorulmak veya efendim bıkmak, bıkmak mümkün değil. Evet. Okuduk sıra açılıyorsunuz, okuduk sıra açılıyorsunuz. Evet. Bir başka iş yapsanız, yani başka bir dünyanın gelirini getirecek bir iş teklif etseler, bana 6 saat günde bu işi yap deseler yapamam. Evet, Mümkün sıkılırsınız değil. değil mi? Bekarsınız. Hz. Kur'an öyle bir ilahi malzume ki, çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerim var. Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim ayetleri geldiğinde onu hemen ezberlemek için şey yapardı. Cenab-ı Hak diyor ki, Kur'an'ı ezberlemek için lisanını tahrik etme. Senin kalbinde onu toplarız diyor Kıyamet suresinde. Evet. Yani binlerce hafızı kelam var. Milyonlarca hafızı kelam var dünyada, Türkiye'de. Evet. Şimdi hiçbir kitap yani 6666 ayet hiçbir kitap bu şekilde ezberlenmesi mümkün değil. Ama Hazreti Kur'an yüce Allah'ın kelamı olduğu için insanların kalbine yerleşiyor. Yerleştiği zamanda ama bu neye benzer? Bir de benim bir boncuk var. Mavi kuşum var. Benim öldü şimdi. Yanına bir daha var da o konuşamıyor. O kuş gelirdi canım aşkım derdi bana. Öperdi <gülüyor> beni ama bırakırsını pır diye giderdi. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de hafızlık da böyledir. Hı hı. Şimdi biz mesela da. okuturken birçok arkadaşlarımızın mesela bakıyoruz. Birçok arkadaşlarımızın hiç olmaz dediklerimiz. Bakıyorsun ki adam şimdilik tembel ama sonradan ...açılıyor... Hmm, evet. ...şimdi bazıları var çok şey... ...yani çok cevval görünüyor... ...ama ondan sonra bir de bakıyorsunuz ki... ...vazgeçmiş... ...veya okumuyor... <gülüyor> evet, ...siz Sümbül de görev yaparken... ...ezan okudunuz tabi... Tabii, tabii, ee, ...iç ezan okuyorsunuz... Tabii, tabii. ...hatta biraz önce... ...program öncesinde... Evet. ...şehzade başında bir tabii. iç ezan okudum dediniz... Tabii, tabii. ...şu an Youtube'a da yüklenmiş durumda tabii. dediniz... Ee, ...o iç ezanı bir... ...burada da icra eder misiniz... Olur.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 Rasulun. Eshhedo Muhammed Rasul. Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Evet farklı bir iç ezanı oldu. E, Arap şivesi loktunuz değil mi abi? Arap Biraz garip icaz. Garip icaz. Nedir garip icaz Cemal hocam? Bizim Türkiye'deki Hicaz makamının Evet. Arapça karibi yani Arapça yakını yani Yakın. benzeri. Garip Hicaz, Garip Hicaz diyorsunuz Hicaz onun için. Okuttuk. Yani değişik, bize bize özgü. Tabii. tabii. Normal Hicaz ve Garip Hicaz ilgili birkaç ayet örneği yapalım mı? Şimdi e, normal Hicaz şöyle. Evet. E, mesela biraz Bir önceki ayet. okuduğum ayet-i kerimede de e, var mesela.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 ya ne'abudu ve iyâke nesta'în. i̇hdînâs sırâtal müstakîmâs râtal aleyhim. aleyhim ve Bu normal bir Hicaz mı oldu? ve neva karışık. Hı <gülüyor> hı garip bir jazz nasıl Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Errahmaner Rahim Malik yevmiddin نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين الله العظيم Evet Hicaz'da Garip Hicaz'ı evet. böyle tefrik evet. ettik. Teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli dinleyiciler bugünkü misafirimiz Cemal Bozay hocamızdı. Allah razı olsun kendilerinden çok teşekkür ediyoruz. Bir Kur'an vadisi daha burada sona eriyor. Bir başka Kur'an vadisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler...